Günaydın. Sonbaharın ilk günlerini yaşarken dökülen sadece yapraklar değil, İstanbul'un son ormanları da kuzey ormanlarının adım adım yok edilişini hep beraber izliyoruz. Üçüncü köprü inşaatı ile yer alan ormanları ise gelecekte Kanal İstanbul ve Üçüncü Havalimanı gibi projeler tehdit edecek. Tabi bu duruma karşı gelenler seslerini yükseltip gidişatı değiştirmek için yola çıkıyorlar. Kuzey ormanlarını konu alan bir kampanya var İlk sırada. Önceden de duyurduğumuz bu kampanyanın sahibi Ali Yıldırım, muhatabı ise Ulaştırma Bakanı Binay Yıldırım. Üçüncü köprü inşaatı acilen durdurulsun diyerek başlıyor kampanya Ali. Lütfen İstanbul'u insanını ve vahşi doğasını tehdit eden Üçüncü Köprü projesini acilen durdurun. Trafik sorununu için gerçek çözüm olan raylı sistem alanı güçlendirin. TUMOP raporunda 3. köprünün kente çok uzak olduğu İstanbul trafiğini çözmeyeceği gösterilmiş ve vereceği zararlar dikkate alınarak çok net bir dille yapılmaması gerektiği vurgulanmış. Marmaray projesi tamamlandığında yakalar arası trafikte ciddi bir rahatlama olacak. Ayrıca deniz ve demir yolu ulaşımının karayolu yolu ile birlikteliğine ve daha verimli bir taşıma kapasitesini sağlayan Roro ve Rola uygulamaları ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki transit trafik yükü de azalacak. Kentle ilişkisi olmayan 3. köprü İstanbul'un son orman alanları olan Kuzey Ormanları üzerine inşa ediliyor. Ve bu alandaki doğal yaşamı yok etmek üzere diyerek durumun vahametini bir kez daha dile getirmiş kendisi. Kuzey Ormanları'nın İstanbul'un doğası ve kentisi için vazgeçilmeyecek derecede önemli olduğunu söyleyen Ali, Kuzey Ormanları milyonlarca ağaçla birlikte içme suyu havzalarını, Kalan son tarım alanlarını barındırır ve göç eden kuşların dinlenme alanıdır. Birinci ve ikinci köprüden önce İstanbul'un üçte ikisini oluşturan, şimdi ise üçte birlik bir alanda kalmış şehrin son doğal yaşam alanlarıdır. Temizlediği havayı kuzeyden esen hakim rüzgarlar bize getirir, nefes almamızı sağlar. Şairin dediği gibi kent dediğin insandan başka nedir ki sözüyle bu kentin kalbidir kuzey ormanları. Bu alanda yapılmak istenen bir kentleşme, gelişim değil. Ancak bir cinayet olarak nitelendirilebilir diyor kendisi. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz taksim köprü değil orman adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada hayvanlar için başlatılan bir kampanya var. Serap Bakar tarafından Şile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne yönelik başlatılan ta kampanyanın talebi Şile'de bir hayvan rehabilitasyon merkezi açılması. Serap diyor ki Şile İstanbul'un güzde semtlerinden biridir gerek insanlarıyla, gerekse doğal yaşamıyla, insanların ve sokak hayvanlarının sağlıklı yaşam için gerek yararlandıklarında, gerek hastalandıklarında, gerekse hayvanların popülasyon dengesinin düzenlenmesi için kısırlaştırılması konusunda Şile Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi için destek rica ediyorum diyerek talebini dile getirmiş ve destek bekliyor kendisi. Son birkaç ayda yaşanan olaylarla beraber ülke genelinde alternatif yayın yapmaya çalışan, Bağımsız yayın yapmaya çalışan pek çok kuruluş ve oluşum zorluklarla karşı karşıya geliyor. Sıradaki kampanyanın haberinin konusu T24 isimli haber sitesi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara yönelik başlatılan imza kampanyasının muhatabı aslında bütün kullanıcılar bağımsız haber için T24'e destek olunmasını talep ediyor. Murat Tatar başlattığı imza kampanyasında ne yazık ki Sayın Tayyip Erdoğan kendisi ya da hükümetinin icatlarından bazıları için yapılan eleştirileri Adeta düşmanlık olarak algılıyor. Hatta bu eleştiriler kendi dünya görüşüne yakın gazete ve yazarlardan gelse bile. Sayın Erdoğan'ın hedef taftası oluyorlar. Bu tür yaklaşımın var olduğu bir ortamda pek çok gazeteci de işinden oldu. Gizli sürecinde baskılar tavan yaptı ve yaklaşık 80 gazeteci işinden oldu. Hükümete yaranmaya çalışan medya patronlarının olmadığı, patronsuz ve bağımsız bir gazetecilik yürüten T24.com.tr şimdilerde video içeriği sunmak için altyapı ve ekip kurmak istiyor. Türkiye'den her tür sesin duyulması ve her türden rengin görülmesi için tarafsız haber alma hakkımız için bu önemli diyen Murat, herkesi t24.com.tr üzerinden yürütülen Okur Fonu'na destek olmaya davet ediyor. Tabi bu esasında bir çağrı metni ve tam kampanya formatına uymuyor esasında. Çünkü böyle bir çağrı, çağrı yapmaya uygun platformlarda daha da büyük bir başarı getirebilir. Change.org'da başarılı kampanyalar, iyi ve sonuç getiren kampanyalar kurgulamak için dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla bu kampanyaların başarı şansı artabiliyor. Bugüne kadar paylaştığımız pek çok haberde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri kimden neyi nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalıydı. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebin net ve elde edilebilir yani ilk bakışta mümkün olması. Oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak yerine savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim, Yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak çok önemli. İkinci adımsa muhatabı belirlemek. Yani bu değişimi gerçekleştirmek, kimin elinde ve yetki sorumluluğunda bunu belirlemek ve kampanyayı o kişiye ve o kuruma daha doğru yönlendirmek. Sırada ise neden sorusunun cevabı var. Bu değişimi neden talep ediyorsunuz? Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgili hiçbir ilgisi olmasa da insanlar sizin sebeplerinizi duyduğunuzda sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Bu üç soruyu yani neyi kimden neden istediğinize açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda esasında kampanyası hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataplara gönderecek dilekçe metnini yazmak kalır ki bu alt kısımda yer alan e, metin. Bu metin kampanya metninde anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitaben yazılmış bir dizi talepten veya tek bir talepten oluşur. Bu ögelerin hepsi tamamsa başlatabilirsiniz kampanyanızı. Tabii daha pek çok ekleme ile güzelleştirmek. Yine de sizin elinizde mesela kampanya görselini koyabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Bunlar ne kadar çok insan ve sorunu içeriyorsa o kadar çözümü işaret eder. Kampanyanın Twitter paylaşımları için başlığınıza bir hashtag etiketi etkileyebilir. Hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabını bile bu başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe... Muhatabınıza bu bildirimler de gider, çözüm daha hızlı gelir. Hashtag altında bütün bunlar bir araya gelir, insanlar arayıp bulabilirler. Bu arada kampanyanızla ilgili veya konuyla ilgili çıkan haberleri de haberler bölümüne eklemeyi unutmayın. Böylece gelişmeleri imza atanlar birebir takip etme şansına da sahip olurlar. Bir de konunuzla ilgili birtakım fikir önderleri, liderler tweet attığında bunu da desteklere ekle bölümüne Ekleyerek onların da destek verdiğini gösterme şansına sahipsiniz. Kampanyanıza toplanan imza sayısı arttıkça belirli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize doğrudan ulaşabilirsiniz. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşmalarını ve kampanyaya yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza Katkıda bulunmuş olurlar, gitgide mesaj yaydır. Bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunu change.org taksim.tr taksim rehberler adresinde bulabilir. Kampanyanızı en iyi şekilde örgütleyerek başarıya doğru götürme şansını elde edebilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.